صلو على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على علاذ ذنوبنا محمد. الحمد لله الذي مصنوهو فوق العلا. الفرد الذي تحت Ayni hamâ min kalbi qasa min şehveti, amru fena min gafleti, ya Rabbena, ya Rabbena. Sallu ala Bedri'l-Tüca, sallu ala Nuri'l-Hüda, sallu ala Aynul-Vera, a'nin Nebiy'l-Murtaza, sallu ala ashabihi, sallu ala etba'ihi, صلوا على أزواجه أهل الهضور والصفا قد قرني طول الأمل قد فاتني حسن العمل قد جاءني رقد الأجل أين الإبكى أين الإبكى ثبت لنا أقدامنا ثقل لنا ميزاننا ضغفر لنا أصياننا يا ربنا يا ربنا mazharı sırrı sübhane lezi esra muhammed mustafa râ salavât edibu mektabu ma evhâ mahmudu murtaza râ salavât sahibu mekâ mekâbe qavseyni ev'etna rasûl-i kibri râ salavât emmâ ba'du el-evvelu allâh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 Sadakallahu'l-Azimu'l-Celilu'l-Cebbar Ve bellaga Resuluhu'l-Nabiyyü'l-Hâşimiyyü'l-Arabiyyü'l-Mekkiyü'l-Medeniyyü'l-Muhtar Ayeti Celili'ye mana bilmezden mukattem Yine Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefi'i Ceza Muhammed Mustafa sallallahu teala. Aleyhi ve Sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazaili hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim. Ve adeta dualar edelim. Olaki ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek kadir gecesinde ettiğimiz dualarımızı dergahı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyleye. Amin. Usullarımızı affeyleye. Amin böyle cami-i şerife bütün biladi İslamiyede sıkı sıkıya dolduğumuz gibi fahri kainatın firdevsi e'la cennetinde böylece Rabbim bizlere haşr-i cemileye Amin. Habibi Ekrem'i hürmetine, neyle Kadir hormatine, Amin. Nuri Zulem hormatine, Amin. Nuri Ekrem hormatine Alem nebi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem للمصلي عليا نور على الصراط لننشان على الصراط من اهل النور لم يكن من اهل النار صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Fahri Chainat efendimiz efendiler efendisi Kainatın efendisi mevcudatın sultanı olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz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 Allah dilimizden kesmesin. Amin. Beyti şerifi tavaf ederken birisi daima Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ma ala alihi ve sahbihi ve sellim okur. Duttu dedi kardeşim buranın yedi tavafına yedi dua var. Niye o duaları okumuyorsun? Daha bile salavati şerife okuyun dedi. Benim gördüğümü sen görsen sen de salavati şerife okun dedi.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 ben onun salavatını kabul ederim. Ve o melek bana geldi dedi ki sana 100 salavati şerife getiren zat öldü ya yüzü hayvan suratına döndü. O bana her her gece 100 salavati şerife getirdiği için ben şimdi ona yetiştim ve kurtardım buyurdular. Bunun için size her önünde salivat-ı şerifeden bahsederiz. Allah Muhammed Mustafa'mızdan bizi ayırmasın. Şimdi Kadir gecesinde herkes bir kağıt yazıp koyuyor. Bir okuyun bakalım. Yukarıdaki tip sinirler o da buraya duyuruyor. Kadınlarım orada mı? Evet. Onu kaldırsınlar, duyurmasınlar. Devam ediyoruz efendim. Sırat köprüsü esratu sıratu edekku mineşşari ve ehaddu mineşseyif İrşadul gafilin 254 Yani sırat kıldan ince kılıçtan keskin. ıldan ince kılıçtan keskin.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 İmanından sual olunur. İmanın kamil miydi? Ölünce dirilmeye imanın var mıydı? Emanet billah ve melekatihi ve kutubihi ve rusuli. min getedilim. Bu 6 şeye iman ettin mi? Ettim geç. Yoklayacaklar. 2. kantara da namazından sorulacak. Tek namaz geçirdin mi? geçirdin ise ettin mi kazan duruyor öyle namazım kaldı bekle burada bin sene yok namazı tamam geç namazdan neden çok konuştuk tez tez geçeceğiz üçüncü de, zekatından sorulacak zekatı tamam verdin mi zekatı tamam verdim noksanın var mı evdeki kaylı halılara da verdin mi duvardaki çaklı halılara da verdin mi? Ailenin altın bileziklerine de verdin mi? Koyunlarına, sığırlarına, davarlarına, mallarına zeketi tamam verdin mi? Verdinse verdin. Vermedin namazın da kabul değil, zeketin de kabul değil. Sati. Geçen zeket için çok konuşmuştum. Şimdi ona da lüzum görmüyorum. Hocalarımız mütemadiyen konuşuyor. Dördüncüsü,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 Akıl bali oldu muydu? Oldum. Neye gitmedin? Sonra fakirliğe düş, düşsen. Hiçbir malın kalmasa yürüyü yürüyü gitmek üzerine farz olur. Sana hac evvelden farz oldu. Oğlumu evvelecektim. Kızımı çıkaracaktım. Şunu yapacaktım. Yalancı mahanalarla kaldın. Sonra da fakirliğe düştün. Yürüyü yürüyü gitmek üzerine farz. Evet, istersen diyanete yaz istersen müftünden sor kimden sorarsan sor bu böyle çünkü namaz ezan okununca parz olduğu gibi hacca gidecek kadar para eline geçti de gitmedin sen indallah meskulsün meskulsün Hacım tamam Rabbi geç kulum altıncısı abdestten veya husulden sorulur abdestini tamam alır mıydın gusülü iyi yapar mıydın dünkü haber verdiğim gibi gusül yapar mıydın yapardım gusülün tamamıdı abdestimi de yerli yerinde alırdım Kıbleye dönerdim Uştafe elimi yıkardım ağzımı yıkardım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 Kadın olsun ilk olsun eline suyu alıp dökecek böyle geriye de dökecek elinin tüm ıslandığının dörtte birini meslemeyecek böyle aşağı yukarı sürmekle yeni adetli saç sahipleri saçını daradığı için böyle sürüverdim mi şurada bir parmak saçı yıkamış olduğundan kat yiyen abdestleri caiz değil abdest olmaz onunla kılınan namazda namaz olmaz iyice bil o bozulursa bozulsun aşağıya sığınacak yukarıya sığınacak nest olacak çünkü o saçlar anladım efendim daha yedinci abdestim de iyi Müslim de iyi geç bulum. yedinci sual zulümden sual edilecek kimseye zulmettin mi Allah'ın mahlukuna zulmettin mi Zalimlerden dat alıcı miskinler arkasıyım ben. Zalimlerden hak alıcı miskinlerin kuvveti benim. ''Elem te'lem bi ennez zulme aru ceza uz zulme indallahi naru velil mazlumu fil cenneti daru ve zalimi fil naru naru.'' Hiç tükerece yok. Şu öte pek uzun geliyor. Şöyle ayeti celiliye dönelim. Açılın bir aşkına. Şedü en la illallah ve şedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et ya Rabbi. Tevfikine refik et ya Rabbi. Mevlamız bu geceye ait ne buyuruyor? Sıtkıla dinlemeyince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 Hele Bilhassa Hazret Al Efendimiz çok üzüldü. O üzülünce bu ayeti celiyle nazıl oldu. Dinleyelim. "Ağud bilahe min shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadir. biz azim zishan. Kur'an Alili, Alili olan o büyük Kur'anı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 diri diri kızını yere gümerkene sağ kız yani baba beni nereye götürüyorsun gel dedi terbiyesizliğin üzüm yok gel babam kazarkana yüzüne toz bulaştı yüzüne toz bulaştı babacığım diyor da daha zerre kadar insaf etmiyor burayı niye kazıyorsun baba dedi senin gibi kalk bulaşacağı buraya gömeceğim da onun için kazıyorsun koca Ömer çocuğu kavalamaya başladı şeylerde de gördünüz ya müsamerelerdeni de görüyor musunuz ya nasıl gömdü de ağzı üstünü tapadı, şöyle üstüne toprağı yığı yığı verdi hayatımda bunu hiç unutmam diyor ciğerim her gün yanır baba diyor da diyor bana cehalet karandığı zerre kadar acı vermiyordu o gün diyor zerre kadar acımıyordun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 küyleri elbisesinden dışarıya çıkardı. Hazreti Ömer evkelenince böyle heybetle giderken yolda Nüayyim isminde iman ilenin bir sıras geldi. Nereye giden böyle ya? Ömer dedi hiddetle, tür hiddet. Muhammedileri esir alacağım. Muhammedi de başındaki olanları da öldürmeye gidiyorum dedi. Gitmeyecek işin peşine düşmüşsün üçün yetmez dedi. üçün yetmez, bu işi başaramam. Korkarım sen de imanlısın dedi. İlki seni öldüreyim, bana göz dağı veriyon dedi, yakasını tuttu. Tuttuğu zaman dedi ki, bir ben mi iman ettim, kız kardeşime eniştem de iman etti dedi. Yani o ülkesini almanın için, öyleyse ilk ki kız kardeşimi enişte öldüreyim de sonra Muhammed'i öldüreyim dedi ve kız kardeşinin evine döndü. Hafaz isminde birisi onlara Kur'an talim ediyordu. Kur'an okuyordu. Tahâ mænzenne aleykel Kur'âne ayeti celilesi nazil oldu. Onu gellediyordu. Kapıya da bayak verdiler. onlar gelmesin diye. Herkes Ömerul Farit'tan titriyor. Görmüyor mu? Zından olan dünyayı Kur'an-ı Kerim açtı böyle. Allahu Teala azzatları bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Amin. Şimdi efendim yedi hapıya vurduğu zaman kimsiniz ben Ömerim deyince hemen habbabı orada bir es vardı attılar üstüne yatağa kaydılar. Hemen ikisi çıktılar. Kur'an-ı Kerim'i pencerenin altından cinlermiş. Estağfurullah bismillah. Ta ha ma aleykel Kur'an li teşqa ila akhir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 Peygamberimiz müjdemi verin Ömer iman etmeye geliyor. Kapıyı açın da ben oraya varayım dedi. Kapıyı açtılar. Peygamber Efendimiz girer girmez oku dedi. Eşhedü ilah ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Bir kucaklarında süt değdi, Küfür dışarıya çıktı. Hazreti Ömer Halike'nin ikincisi oldu. Bu işte zundanları yırtan Kur'an-ı Kerim geldi. Allah bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya Rabbi. Devam ediyorum. İnne enzelnâhu fî leyletil gadir. <gülüyor> Muhakkak biz azim şan Kur'an-ı Ali'yi bir gecede indirdik. Ve me edrake me leyletül Ya ekrame rusûl ne şey bildirdi sana leyla Kadir hangi şeydir? Leyla-i Kadir'in kadrini ne şey bildirdi? Kim bildirebilir ben olmasam? Kur'an'ın büyüklüğünü, Leyla-i Kadir'in büyüklüğünü ancak ben bilirim diyor Allah. Sana bildiriyorum Habibim dinleyelim. Yani Leyla-i Kadir'in azametini,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 Devletlere de vaz verdim, Benganya'ya vaz verdim, Adana'da vaz verdim, Kuzan'da e vaz verdim, İstanbul'da dahi edim, gök köşeler verdim. Bizim çocuklar gibi takip takip gidip gelip gelip gelip huzurumuzu bazan bir yerde olmadı da, bir yerde olmaz. Buranın çocukları yalınız, bu terbiyenin dışında bir insanlar. Oturacaksan otur, oturmayacaksan gel orkestrde.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 Sıra'yı caniğin isteyince kahap girdi. İçmek mi doğru şimdi? Bin aydan hayırlı, 82 senelik ibadet etmek mi daha hayırlı? Soruyorum senden. Niye geldin buraya? 2 Devam edeyim. Tenazelü Melaikatü Veroohu ruhu fîhe Bi Izn Rabbihim Min Kulli Emir. Melekler.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 Bakıyorlar düzenimize. Elhamdülillah ağızlarımız sende, gözlerimiz sende, gözümüz Allah'ta bizim. Gözümüz sende, gözümüz Mevla'da. Bugün kendimden ücret istiyoruz. E, bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bekliyoruz. Başka yerlerde cami kiklenmez, elektrikler sabahlara kadar yanır.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 İstanbul ne şimdi göreceksin? Bütün görüyor. Develi de vaız verdik. Allah dedik biraz Allah. Bir polis geldi dedi sizi karakolla buyurun dedi. Niye karakola gidiyorsan? Sen gitti ben varayım. Develi böyle karıştı. Ne olmuş? Siz diyor Allah dediniz. Allah demek yasak diyor. Yani hayrete mucib oldu. Karakolu bastı millet. Zor gücül milletin önüne eğlendiler. Polisi attılar bir de jandarma komandanıymış onu da attılar. İkisi de dışarıda hanım kusura bakma. Açtıları da radyoları hem Ankara hem de İstanbul Allah diye yıkılıyor. Allah diye bağırıyor. gün dört köşe yedi yıkılım Allah diye çığırdığı gün. Onların hormatına ya Rabbi bizi de affet ya Rabbi. Kalbimizi sıkıştırma ya Rabbi. Sıkıştırma. Ey dinleyelim. Yani Leyle-i Kadir öyle bir mübarek gecedir ki o gecede semadan yer yüzüne müminleri ziyaret, müminleri ziyaret ve istiğfar etmek üzere Cebrail-i Eminle beraber melekler dünyaya ve ahdeten müteallik her emin için rabbıların iziyle inerler. Ehli imanı ziyaret ederler ve yer yüzünün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 Kimisi tesbih namazında belini evmiş öyle subhanallahü Allah ve la ilahe illallahü ve la ve la kuvvete illa billahil al azim okuyor. Kimisi benim günahım çok diyor Kazan namazı kılıyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Kimisi istiğfar okuyor. Kimisi Allah diye feryat ediyor. Onları görmeye geliyorlar. Ziyarete geliyorlar. Demek ki biz ziyarete layıkız. Ya neysin sen? Sen müminsin. Mütedeyyinsin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 Rundukana kadar selamet yaşar o gece. Allah ona selamet vermiş. Bu meleklerin selamiyle de dolar yeryüzü. Esselamu aleyküm ey müminler. Kadriniz mübarek olsun. Yalnız insan insana demez. Bütün melekler de böyle hem dua ederler hem tebrik ederler. Allah'ımız bizleri de tebrik etmesin. Selamettir o gece gün doğuncaya kadar. Yani Leyla-i Kadir.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 Kur'an her okunuşta ruhanı zevk duyulan, hiç osanç vermeyen bir kitab kerimdir. Öyle bir kitab kerim ki insana hiç osanç vermez. Hoca efendi elhamın yerine bir başkasını oku terevitte canım, başka ayet oku osandım diyen bir kişi duymadım daha. Nereye öyle oluyor hoca? Allah kelamı olduğundan doyulmaz Hocam ha emener rasulü yerine başka bir ayet okun. Hüvallahüllezi la ilahe illahünün yerine başka bir ayet okun. Olmaz yavrum der hoca. de bir fert olmaz. Her okunuşta ayrı ayrı dalı var Kur'an-ı Kerim'in. Hiç kimse daha o sanç vermemiş. Allah'ımız bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya Rabbi. Görüyor musun kardeşim? Daha sana Kur'an'dan birkaç kelam söyleyeyim de evini ahır gibi etmede, evin müzeyyen bir ev olsun oğlanlarını okut kızlarını okut aileni okut kendini oku da evin ahır olmasın evin müzeyyen Kur'an-ı Kerim evi olsun Allah öyle ev etmesin evimizi Kur'an bir köyü bir bucağı değil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 Öyle soruların Muhammed Aleyhisselam: "Ağab e Allah'tan Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Al-Rahman öğrenme Kur'an. Halqa İnsan öğrenme Titremeye başladı. Akrabalığımızın hakkı için daha okuma ötirmedi dedi Akrabalığı seversem bile ağzını kafadı peygamberimizin kalktı gitti. Onu gönderen Ebu Cahiller, Şeybeler, Ebu Lehepler ne bekliyor gelmedi, evine doğru gitti. Vardı, yahu niye gelmedin dedi, kanaatım olsun bir şey okudu, siz sıhhır diyordunuz. Siz esatrı ile evvel diyordunuz, evvelki satırlar diyordunuz, o şiir diyordunuz. Vallahi hiçbirine benzemez o Allah kelamı, az kala iman evi yazdım dedi. İman edi yazdım. İman etmedi de vücutum böyle titremeye başladı. Akrabalığını seversen dur dedim de öyle durdurabildim diyor. Kur'an-ı Kerim bu kardeşim. Sen okutturmuyorsun yavrularına ne okutturmuyorsun ama çok zararlısın. Kur'an-ı Kerim dürrü dur İncilerini müminlere hedaya ediyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an mucizdir okuyan daima acizdir bazı elhamdada yanlışır insanlar aciz Kur'an bucizdir dinle Kur'an dünyada şati ahirette şekirdir dünyada Kur'an şifa verir ayetel kürsi oku oku avucuna üf de yüfür, vücutuna çal hastalık bir iznillah uçan gider ahirette de şefaatler. İki iki şey şefaat eder.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 Kuran'ın ilk ayeti oku diye başlayan alemi kucaklayan bir burhanı ilahiyidir. Kuran'ın muhafızı bizzat zadi celili sümdür, yoksa toplar, uçaklar, gemiler Kuran'ı muhafaza edemez. Diller Kuranı Türkiye'ye çevireceğiz, niye edeceğiz? Çalışınlar ne? Onun muhafızı Allah'tır. Kimse ona tokanamaz. İncil de bozuldu, tevrat da bozuldu, zevur da bozuldu bak her yerde okunmaz radyolarda Kur'an-ı Kerim bütün devlette okunur onu kimse bozamaz bir bozum olsa şimdi dört İncil'i dört ettiler bir İncil yüz dört oldu yüzünü vahvettiler dördü kaldı dördüne birbirine uyamadığından şarkta okundum mu karta yanlış okudum diyorlar okuyamıyorlar Kur'an-ı Kerim dört köşe yedi iklimde okunur kimse bozamaz Kur'an'ı devam ediyoruz efendim Kur'an'ın vüntiri tevilsiz ikfar olunur. Anlayamadım hoca. Kur'an'ı kim e, inkar ederse bir ayetini tevilsiz olarak kafir dinir o adama. O Kur'an eski masalıdır geçmiş diyenler onları kim dediyse tevilsiz. Yani tevil edilmeden kafir olur. Tecdidi iman tecdidi nikah edilmezse olmaz. Meşgul et. Giden sınıf tuttunuz. Daha okuyayım mı sana? Kur'an mümine mümine bit evradıdır Müslümanın Kur'an okuduksa evrad okuyor gibi efendim mümine bir Vurbette iş garip düştü mü Kur'an'ı oku sana iş olur. Hüzünde meserlet Kaygı zamanı ölüm oldu mu, gelip gelip Kur'an okudukları onun için ciğerin, bağırın, kardeşin öldü, bacın öldü, ailen öldü, yavrun, ciğerparen öldü. Canın cahil cahil yanıyor. Hafızlar gelir, şeytan yarı ağıttı okullar giderler, kalbine bir su serpilmeye başlar, onunla teselli olabilin. Allah bizi Kur'an'dan ayırma ya Rabbi.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 Sizden birisi Cenab-ı ve mükalemeyi severse huzuru kalb Kur'an okusun. Sizden biriniz Allah'la konuşmayı severseniz Allah'la konuşayım diye istiyorsanız Kur'an-ı Kerim okun. Allah'la konuşmuş gibi sevaba nail olursun. Anlayabildin mi? Daha diyeyim mi? Camiden Hoca Efendi Kur'an okudu dinlerin çıktın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 bu şu meclisten boş çıkanın birisi... ...sıkırcılar, sıkırbaz. Memleketimizde yok elhamdülillah, Sıhır yapan. Bu yok efendim, bir. İkincisi, falcılık yapanlar. Falcılık. Elin nikahında olan aileyi... ...kocasından soğudup da başkasına muhabbet etsin de... ...zineye sebep olsun diye...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 ya namusuna bir hakaret yok da partinin neyin için sene sene küs duruyor birine birbirine. Üç günden fazla böyle küst duranlar da bu milisler. Dördüncüsü büyük minik han rolanlar ümidini kesin.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 Daha doğrusu zina şeye veren parasını faize veren kimse Kabe yolunda 70 türlü günah var. Kabe yolunda anasının nikahını kabul etmiş gibi günahkar. İmam-ı Azam efendimiz Allah şefaatinin ehyetti ya Rabbi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 İş yerine varacak yoksa imkanı yok bu hakka dair umgun vağız versek tükenmiyordu anne baba hakkı çok mühimdir yani Allahu Teala azratlara ve abdullah ve la tushriku bihi şeyen ve bil valideyni sana kendine itaattan, ibadetten sonra anneye babaya itaati Allah emrediyor en iskurli ve li valideyk Allah'a itaattan şükürden sonra anneye babaya itaat edin diye Allah emrediyor. Ben ustam belki olur ama imkanı bulunmuyor. Belki bir daha elime geçen bir diye geçmem. Ana baba hakkında pa Ramazanın ilgiliinde konuşmuştum. Şimdi bir daha konuşayım dille. Sahabe-i kiramdan Hazreti Alkama radya Allahu Allah şakatına nail etti Rabbi. hastalandı. Peygamberimiz sahabeleri gönderdi. Vardılar. Dediler. Ya Alkama? Hmm, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Dilini gösterdi. Dilimi göndermiyorlar dedi. Diliyle demedi de eliyle ahraz gibi işaret ederek dilim sizin dediğiniz La ilahe illallah'a dönmüyor dedi. Dönmüyor. Dönmüyor. ...kopuştular peygamberimize... ...yetişti peygamberimiz... ...diymatlı bir sahabesi... ...boldum ya alfama... ...dilini gösteriyor... ...la ilahe illallah... Rasulullah. ...hastana böyle diyeceksin... ...yedirsen demem derse küfre varır da... Ancak böyle duyuracaksın... Hem ...hastaya... ...okunacak bu bir kat... ...yanına vardın mı... ''Ya Mehmet ya Ahmet'' geliyor hep kimle ölüyor o zaman göz tavana dikilmiş gözün feri dökülmeye başlamış düşmanlık da geçmiş düşmanların dost görünüyor o zaman ama doğuşan yamaca geçiyor Ondan sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince "dedimeyeceksin o da" derse "mem ahir kelamı la ilahe illallah دخل böyle diyersen o da diyecek olursa "cennete dahil oldu" buyuruyor peygamberimiz. "Olacak" demiyor. Kimin son kelamı la ilahe illallah olursa cennete dahil oldu. Allah'ım el aman Rabbi şu kadir gecesi hürmetine ölürken bunu okuyarak bizi öldür yarabbi. İşte derdimiz o, Başka defterin hepsi unutulur gider. <gülüyor> Bunun ne suçu var acaba dedi yani bir ahlakını haber verin dedi. Oturdular ahlakını haber verdiler. Yetmiş tane iyi ahlakı çıktı İteci, kötü ahlakı yok ya Muhammed dediler. Sabırlıydı, kanaatliydi, tevekkülüdü, tevazzuluydu, sehabetliydi, comardudu, şuydu, buydu, saydılar. Öyleyse annesinden babasından sağ kimse var mı dedi. Annesi sağ ya Resulallah. Getirin anasını dedi. Getirdiler annesini. Buyur ya Resulallah. Çocuğuna hakkını helal et dedi. Haram olsun ya Resulallah dedi. Ya Allah ben buldum dedi ya. Nasıl? Neli ana niye için haram ediyon dedi. Ben bunu ev erdim ya Resulallah da dedi. Gelini geldiğin de dedi. Kak yemeğimi pişir dedi gelinle. Benim elim demektiğini beğenmeya yorda dedi. Yani kirli diye beğenmedi demek ki dedi. Kendi ailesine kalk yemeğimi pişir dedi. Ana Zahar sana zahmet olmasın diye böyle yaptı. yapma Allah aşkına ya dedi. Yok ya benim gönlüm kırıldı dedi. O çocuk da anan incimesin yazlık da ailen bir şeysin. demek istemiş ya haklı olduğu halde böyle dili duruyor. Ya sen haksız olur da babana bunak annene koca karı çenesine vuku vurunca bir tarafa sapıdanlardan olursan... Çekeceğini anca bir Mevla bilir Bu geceden de zerre kadar bir Tayiden olmaz Peygamberimiz halal etmiyor mu dedi Etmiyorum. bu yanacak öyleyse dedi Peygamberimizde siyaset muamelesi vardı Çok odun biriktirdi Ataşı vurdu ateş, dur, dur, dur, dur, dur. Sağ olarak yatağıyla Atın ataşa dedi Ataşa atacak zaman Annenin ciğeri yanık olur Halal olsun ya Resulallah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 ...sekizincisi... kavuculukla meşgul olup... ...lap taşıyanlar da bu geceden mahrum... Kavuculukla ...o partidan o partıya laf götüreyim de... ...bir kulüp ciyarası versinler... ...zıkımın dibini içen inşallah... ...burnundan fitil fitil gelir inşallah... ...milleti birbirine doğru... ...hii... ...öyle oldu... ...plan mı... ...aslı var mı nedir ve sürü ne ...aslı var mı yok mu demez... ...onu birer birer dinler... İbedi onun için kin eder. Aslı yok bir oğlum işte o aranın... ...soytarısı. yarın maymun suratında... ...Allah'ın huzuruna varacak. Onu niye dinleyiyorsun da... ...memleketin yavrularına küs oluyorsun? Allah Allah. Böyle bizim hallerimiz yavrum. Sekizinci kavuculukla meşgul olup... ...laf taşıyanlar da... ...bunlar da şeyde azepteler. Kadının birisinin... ...bir kız çocuğu vefat etti... Oraya bir kıymetli eşya düşmüş çıkardılar kabirden vardılar ki kabirin içerisinde kız çocuğu ataşın cehennem ataşının içerisinde bir yılan da dilini soruyor geldiler dediler bir ulemaya karının yanına vardılar kız çocuğunda ne adet vardı göt dika göt vaktetilardı ve yatsi bir ırbıksız olarak ta tavalete giderdi taharet yapmazdı iki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 Sıla-ı Rahim'i biz anlamak ki memlekette farz farz bir kız kardeşin, bir annen bir baban, bir kardeşin başka bir memlekette onu şimdiki zeketinle zeketinle sadakanla e, varlığınla gelip ziyaret edip var belki fakirliğe düşmüş onu sıla-ı Rahim etmek üzerine farz bunu yapmayanlar indallah mesul ah teyplere sınsa da bir teciğini desem size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 Allah Allah dedi. Çok kafasını salladı. Gitti o kuyuya çığırdı. Amenetçi Mehmet baba amanetimi ne ettin dedi. Oğlum emanetini Fatıma Taz Zuhra hurmalarının iki hurmanın arasını üçer adım ölçtüm. Üçüncü adımda altı adım geliyordu. Orada üç taş üst üstüne konu onun tabanında paran gömlü Kimseye inanamadım hakkı zayi ederim diye oraya gömdüm. Oradan al dedi.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 Nevi sen has değil misin herkesin emanetini ben sılayı rahim yapmamışım bura peygamber memleketi de annem babam o memlekette kalmış da onlar e, fıkaralıkla ölmüş ben burada zengin idim de onların sılayı rahim yapmadım da onun yüzünden bu azaba duçar oldun. biz cehennemdeyiz oğlum dedi. Onun için akraban ne varsa sılayı rahim yapar. Bu da bunlar da buradan gaksın geçsin diyor. Altan mahkumdur sılay rahmeti terk eden. Daha 10'uncusu baz olanlar, kumar oynayanlar bir tecit çaynan olursa da o kahadı eline, o aşığı eline aldım o e, tayı, kara göcünün gamı ile elini yumuş gibi günahkar oluyor. Baştan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 istersen Kur'an-ı Kerim oku istersen salevat-ı oku istersen kaza namazı kıl, istersen kesbih namazı kıl, istersen kadir namazı <gülüyor> ben sana bir şey tarif edeyim bunu mutlaka yap Allahümme inneke afu muntuhibbul afve fa'fu anni diye. anlayamadım hocam o Arapça olduğu için anlayamadım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 onu işlediğin vakit zembiyin evveli de affolsun ahiri de sana on haslat vereceğim cedidi de affolsun kadimi de yeni ettiğin günahta affolsun evvelki ettiğin günahta da hatan ettiğinde kasıt ettiğinde günah affolsun sagiri de affolsun kebiri de küçük günahın da affolsun büyük günahın da gizlisi de affolsun aleni de Maafur olsun. Ne diyon? Amcam ya yehanım dedi. 4 rekat tesbih namazı kılacaksın dedi. Bunlar tüm kabul olunacak. Şimdi tesbih namazını hoca efendi bir kişiyle durursa sen de adından bilmeden ne kadar iktida edersen olur tesbih namazı kıl. Tesbih namazını hoca efendi haber versin, istese ben haber vereyim. bismillah tesbih namazına niyet. Allahu ekberdir. Subhaneke okudun mu? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. En sure der. 15 defa bu başında. Dört rekatında 15'i de başında okunur. Dört rekatın dördünde de baştan 15 defa Erhumu çeker, vesmele çeker. Elhamu okur, zam sura okur. 10 defa subhanallah ve'l hamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Sonunda aliyül azimdir. Rükûya geldi mi on da orada, sema Allah'ın hamdile on da orada. Bu 30, 15'te daha 5 oldu. İki secde de 10. iki secdenin arasında on daha 30 da orada oldu. 75 olur. Öteki rek'atta da 75 olur. 150. Götür 300 tesbih olur. 300 tesbihi çektin mi? Günahın evveli de affolunur, ahri de affolunur, kadimi de affolunur, cedidi de affolunur. Hepsi affolunur diye müjdeledi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ya amuca bu namazı künde kıl. Künde kılamazsan haftada olsun bir gün. Kıl. Haftada kılamazsan ayda olsun bir tecittim. Kıl. Ayda kılamazsan senede olsun bir tecittim.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 Bütün günahlarımızı gözümüzün önüne alırsak çok iyi olur. Gözüm oldu mu günahı gözünün önüne pek gelir. Gözüm yumuldu mu günahlar şöyle düzülür. Onun üstüne istiğfar suyu döküldü mü böyle yukarıdan aşağıya döküldük sonra günah erir mahvolur. İnşallah dağlar gibi günahlarla geldik ama günahsız olarak çıkacağız inşallah ettaibi münezdeb kemelle eden Günahtan tevbe eden o günahı bir daha hiç itmemiş gibi olur buyuruyor Peygamberimiz. İnşallah hiç itmemiş gibi olacağız. Cemil günahlarınıza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 Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. estağfirullah, estağfirullah. estağfirullah. estağfirullah Azim ya malikel mülk-il gadîm. Günahını iyice gözünü unalıp nedamet edemedin, kalbimize yumuşaklık gelmiyor. Tekrar diyelim, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfurullah azim, ya Malik el Qadiim. Estağfurullah azim. Kalbim düşkün olanlarımız var. Tekrar diyeceğiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfirullah azim azim Ya Malikül Mülk el la la la Resulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ya Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Ammena Valuhu Ve la ilahe gayr Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. Allah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ilahi kerri çembi bicudike ve atayike yarabbin. Ve ezil kürbeti bisaltanatike ve iktidarike terani. Ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi. Esme-i Hüsnan hürmetine ver ya Rabbi. Niyeti kastımızı müstehdim ya Rabbi. selametini, habibim rüyetini, Çağrı yâri güzinin sohbetini, Dâre-i Cinan'da nasip et ya Rabbi. Zekeratımızın şiddetini, Kalbimizin zulmetini, Kevli kıyametin mihnetini, cümleli imandan müberra et ya Rabbi. sekerat rahmet meleklerini insal ettirerek, ruhumuzu ihraç ettirerek, e'lâ-i illiyyine eden ruhlar gibi ikram et ya Rabbi. Şu cami şerife, bütün camilere cam olan,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 Ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemi azalarımız birbiriyle elveda elfurakten bugün buyurum aşkla eşhedü. Bir dahakın eşhedü eşhedü Muhammeden ve 3 yapalım. Eşhedü ve Muhammed'e Rabbi ve kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et ya Rabbi. Ey fikin refiği et ya Rabbi. Okunatı cumhuriyemiz atla adalette daim et ya Rabbi. Şerkatiyet mallarını ellâ umel kıyam daim et ya Rabbi. Ordumuza deniz, seva karada daima mansurumuz muzaffer et ya rabbi bütün memaliki islamiyeyi baht-ı haladan taun ve baden ve cümle beladan masun et ya rabbi en razı şettad'den şemateyi eadadan ve cümle beladan masun et ya rabbi Asakir-i İslamiyyemize selametler ihsan et ya Rabbi. Taşlara yasanıp, toprağa döşenip, Ataşı filkatla, ciğerleri büryan olan Ana kuzularımızı perişan etme ya Rabbi. Evlatlarını yetim yetamağa koyup, Sızlatma ya Rabbi. Komünistler ayağı altında, ırzımızı, namusumuzu çığınatma ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ver ya Rabbi. Yertlilerimize <Gülüyor> devalar ihsan et ya Rabbi. <Gülüyor> Korçlarımıza edalar lütfet ya Rabbi. <Gülüyor> Cümlemizi kazadan, beladan, güç yetmez, tağat getirilmez, cümle sıkıntılardan muhafaza buyur ya Rabbi. <Gülüyor> Leylei, kadir, <pür> şeref, <Gülüyor> Ey i̇man Hormatine azizet Ramazan Hormatine Kur'an-ı Mübin Hormatine sabısın ı Sıbyan Hormatine Sabı-ı Aramızda bulunan Küçük Yavrular Hormatine Bizleri Affet Ya Rabbi Kabul Et Kerebihlarımızı Kabul Et Zeketlerimizi Kabul Et Kıtralarımızı Kabul Et Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i belki hatim edenler de var. Dergah-ı eczetinde seni kabul ile makbul et Ya Rabbi.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 ...dağlar başında kalan... ...hakile yeksan olan... ...bir Fatiha'ya muhtaç olan... ...din kardeşlerimize de... ...ihdâ edelim... Rabbim vasıl et ya Rabbi... ...bütün mümin, mü'minatın ruhunu... ...şad ya Rabbi... Amin. ...gözlerimizi tavana dikilir... ...yavrularımız hıçkır hıçkır... ...ağlarken... ...ailemiz saçlarını yiyorlarken... ...Allah...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 İki melek gelir çınarlar gibi Gözleri dar şimşaklar gibi Biri sual sorar gök gibi Dünya döner bir gün alem fal olur Münker mekil gelir çok dinlal olur kanatınız olsun tek ölmedik kimseniz kalmayacak Çünkü annelerimiz öldü Babalarımız öldü Denelerimiz öldü Kardeşlerimiz öldü Biz de bu halkta öleceğiz dualarımızı asan et ya rabbi Fabirden on iki pırka insan, kimi maymun suratında, kimi hınzı suratında, kimi merket suratında, kimi deve suratında, kimi yılan akrap suratında, kimisi de ayın on dördü gibi kakacak. Bizim mümin olarak ayın on dördü gibi kaldır ya Rabbi. <Gülüyor> Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyla-i Kadir hürmetine. amin diyen dilleri narica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 kanatınız olsun Kur'an-ı Kerimle sabir mizanı adalet kurulur Hazreti Muhammed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 Eyle-i Kadir hürmetine... Nuri zulam hürmetine... Nuri Ekrem hürmetine... Cennetten çıkarıp... 200 sene... Semaya bakmadan... Ağlattığın Adem'e bağışla... Suların yüzünde koydun, Vapurun içinde bıraktığın... 80 genç ümmetiyle gezdirdin, Nuh Necilullah'a bağışla... Ya Rabbi... ...boç gibi boğazlattığın... ...Yahya Aleyhisselam'a bağışla... ...bütün vücutunu kurda yedirttin... ...Eyyub hürmetine Ya Rabbi... ...Eyyub Aleyhisselam'a bağışla Ya Rabbi... ...Hazratı... Musa'yı 10 sene memleketinden firar ettiren Firavunu kahrettiğin gibi komünistleri dinsizleri sizleri harismingla ta diye yaratirsin. bize Hazreti Musa'ya bağışla ya Rabbim. Hazret-i Musa hürmetine ya, ya Rabbi. Rabbi. Katillerin taziyığından semaya çıkarttığın Hazreti İsa'ya bağışla ya Rabbi. Bu Dağı'nda mübarek yüzünü yardırdın. Şu geminin içine iki tane halkayı battırdın. Sinli saadetini kırdın. Alemine rahmet için gönderdin Muhammed Mustafa'ya bağışla. Amin. Ayağının altını ejderhaya sokturdun. Sıttığına bağışla. Karmını Ebu Lü'l'übiye yardırdın. Ömer-i Faruk Cami'nin içinde Kur'an-ı Kerim yazar okurken "Teseyyektikehumullah ve huves alim" ayetinin üzerine harici haricilerin kanını döktürdüğüm Hazreti Osman'a bağışla. Amin. köfede Tanrı'nın aslanı Ali el-Burtazayi gibi boğazlattın. Ona bağışla. Amin. Kerbela'da bir için su verimde ne olur hakkım helal olsun deyip ökçesini vurunca suyu kaynattın susuz öleyim de Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim geziktin Hazreti Hüseyin'e bağışla ailesinin elinden zehri içtin Hazreti Hasan'a bağışla 40 yerinden yamalı Muhammed kızına bağışla Çoban sen Karahan'ına bağışla. Amin. Allah deyi döşünü deve dizi gibi yeden Abdülkadir ya ye bağışla. Amin. Bizi bugün günahsız çıkar camiden. Amin. Yeni ümmeti Muhammed'i affet ya Rabbi. Amin. Hicaz'a geleyim ki ciğerleri büryan olan erkek veya kadın din kardeşlerimize acilen hacca gitmeyi nasip et ya rab gidenlere tekrar gitmeyenlere ancak bu zaman nasip et ya rabbi ahşar yerinde feriqun fil cenna de feriqun ve entazul yevme eyuhel dediğin zaman ey suçlular ey kafirler ey budahkarlar müminlerden ayrılın dediği zaman bizi Muhammed tarafına ayır Ya Rabbi bizi sevgilinin tarafına ayır Ya Rabbi bizi elimize arkamıza bağlayıp ayaklarımızı çotun zebanının eline verin, yüzümüz üstün sürünü sürünü cehenneme atma Ya Rabbi Habibi Ekrem'in hormatına bizi Muhammed Mustafa ile beraber cenneti aladan. E Tildemsi eala cennetinden cemalını gösterdiğin Zümra'ya ilhak buyur ya Rabbi.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 Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bir dakika, <daha> eşhedü <kardeşlerim>. enne... Bir dakika, arkadaşlar. enne Muhammeden ve rasulü. Es salatu <Tutup> ve aleyke ya rasulallah... ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habib Allah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel vel ahirin'' ''Ve selamun alel musalin'' ''Ve selametun alel müminin'' ''Ve selametun alel hazirin'' ''Velhamdülillahi rabbil alemin'' Elimizi dizimizin üzerine koyunuz. Camimizin taştan yapıldığı için...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 Kadir, geceniz mübarek olsun. Size çok zahmet ettim, hakkınızı helal edin. Ben <gülüyor> de size helal olsun. Hak şu kadar. Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz, bana bir kez hak belleden şu kadar hakkı var. Boğazıma ip takar da satarsa ancak o hakkı üreşebilirim diyor. Benim bir aydır yaptığım bazı helal olsun. Amin. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim La yazal binyanu alladhi banawri fi qulubihim illa an tadghab qulubuhum B Allah aleyhissalatullahü aleyhi ve sellem. İnan Allah eşteri min al mu'minin ve amva lehmin bi anla فَإِذَا انْتَهُونَ وَفِي سَمِيعِ اللَّهِ ve وَيُقْتَلُونَ بَعْضًا عَلَيْهِ حَقًّا لَوْلَا Zarati vel injil zal qur'an ve bi ahdi minallahi fastebşiru bi Fadalika'o'l-femzü'l-hazim. At-tayibun al-habidun السائعون الركعون Lennahu 'anil munkari wal hanfi mun al hududilla wa zatashiril mu'minin sadaqallahul azim جدو ربي